Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Mesutan Ulgar Özes. Perşembe sabahından günaydın Ceren Keklik İstanbul'u Büyükşehir Belediyesi'ne seslendiği bir kampanya başlatmış. Diyor ki metrobüs üst geçitlerinin üstü kapatılsın. Metrobüs üst geçitlerinin üzeri kapalı olmadığından kış şartlarında metrobüs kullananlar olarak ki bu neredeyse İstanbul'un tamamına yakını çok fazla zorluk çekmekteyiz. Hem güvenlik açısından hem de hava şartlarından dolayı üst geçitlerinin üzerine kapatılmasını talep ediyoruz diyor Keklik bu kampanyasında. Son günlerde toplu taşıma zamlarına karşı bütün ülkeden sesler yükseliyor. Dün Konya ve Uşak'tan bahsetmiştik. Bugün ise Manisa'dayız. Hurkan Cem Aslan'a kulak veriyoruz. Aslan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne hitap ediyor. Toplu taşımayla öğrenci sömürüsü son bulmalı. Manisa'da ulaşım hizmeti oldukça pahalı ve bir o kadar da yetersiz. 1 Ocak itibariyle gelen yeni düzenleme ile 20-21 ve 22 nolu otobüs hatlarının ücretleri zamlandı. 2,5 lira olan kartsız biniş ücreti 3 lira, 1,5 olan öğrenci biniş ücreti 1.75 ve 2,5 lira olan tam biniş ücreti ise 2.75 lira olmuştur. Bu fiyatlar diğer büyükşehir belediyeleriyle karşılaştırıldığında ücret mesafe bazında oldukça fazladır. İstanbul'da 1 lira 20 kuruşa beylikdüzü çeşme arası mesafe gidilebilirken İzmir'de 1,5 lirayla toplu taşıma kullanılırken ve güzel aktarma örneklerini Bünyelerinde barındırırken Manisa'da alınan ücret ve verilen hizmet göründüğü gibi rezil durumdadır. Yapılmış olan 25 kuruşluk bu zamın özellikle 21 numaralı yeni garaj Muradiye Kampüs hattını kullanan Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri için ekstra külfetten başka bir manaya gelmemektedir. Hali hazırda ulaşım kartlarına para yetiştirmekle zorlanan biz öğrenciler yapılan bu gereksiz zamla daha büyük mali sorunların içerisine yitirdik. Kampüs hatlarındaki yetersizlik, soğukta saatlerce beklenen otobüsler uzun süre ayaklı yolculuk gibi kötü ulaşım şartlarına rağmen yapılan bu zam usulsüzdür. Var olduğu söylenen varlığın sadece bir rivayet olduğu ise işe yaramayan ve sadece var demek için yapılmışçasına yapılan 3 dakika süreli aktarma işlemi de yine bu hatta uygulanmamaktadır. Öğrenciler kar amacı ya da üzerinden kar edebilecek bireyler değildir. Ailelerinin zorluklar içerisinde eğitim görmelerini istediği, bu ülkenin geleceği olan bireylerdir. Onlara eğitim hayatlarında yardımcı olunması gerekirken ceplerindeki 3 kuruşa göz dikmek anlamsızdır. Ve şehrin öğrenci potansiyeline verilen bir zarardır. Bir an önce bu zamların geri çekilmesini, sistemli ve kaliteli ulaşım imkanlarının sağlanmasını talep ediyoruz, diyor Aslan. Ve bugüne kadar onu imzalarıyla destekleyen binden fazla kişi. Kanada'dayız. Brian Fraser, Kanada Başkanı Justin Trudeau'yu... Hayvanat bahçelerinin kapatılmasını talep ettiği bir kampanya başlatmış. Fraser diyor ki her sene birçok hayvan hayvanat bahçelerindeki kötü koşullardan dolayı hayatını kaybediyor. Buna bir son vermek gerekiyor diyor Fraser ve Change.org'da onu destekleyen 2000'den fazla kişi. Şimdi de bir çevre kampanyasına yer veriyoruz. Kampanyanın sahibi Çanakkale Tema Vakfı. Vakıf bir seneyi aşkındır Çanakkale'de yapılması planlanan termik santrale karşı çıktıları olan bir kampanya yürütüyor. Diyor ki sen de toprağına, suyuna, havana sahip çıkmak için kömüre de. Önemli orman ekosistemlerinin yer aldığı, verimli tarım arazilerinin de domates, kiraz, zeytin, şeftali gibi Türkiye gıdasını üreten Çanakkale, kömürlü termik santral tehdidiyle karşı karşıya. Her geçen gün yeni bir termik santral yatırımının duyurusu yapılıyor. Enerjide dışa bağımlı olduğumuz gerekçesiyle inşa eden bu santraller ise ithal kömürlü termik santraller. Kömürlü termik santrallere neden hayır diyoruz? Kömürlü termik santraller neden oldukları hava kirliliği nedeniyle solunum sistemi, kalp damar sistemi hastalıklarına, kanser ve sinir sistemi hastalıklarına neden oluyor. Kömürlü termik santraller bulundukları yerde neden oldukları sağlık etkileri nedeniyle insan ömrünü 10 yıl kısaltıyor. Kömürlü termik santraller neden oldukları zehirli gazlar ve uçucu küllerle asit yağmurları ile tarım arazilerinin verimini düşürüyor, su kaynaklarını kirletiyor. Planlanan kömürlü termik santral projelerinin etkileri hava, su, toprak varlıklarına etkileri bakımından kümülatif olarak değerlendirilmiyor. Enerji ihtiyacını karşılamak, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için ithal kömürleri çalışan kömürlü termik santraller inşa etmek yerine enerji verimliliği tasarrufuna yönelik önlemler alınmalı. Enerji üretim yatırımlarında yenilenebilir enerji tesisleri önceliklendirilmeli diyor. Tamam ve 38.000'den fazla kişinin desteklediği bu kampanyalarında. Uzun süredir devam eden bu mücadelede termik santral konusunun yeniden gündeme gelmesiyle vakıf imzacılarıyla geçtiğimiz günlerde şu güncellemeyi paylaştı. Diyorlardı ki Çanakkale'de termik gündemi bitmiyor. Desteğe devam. Çanakkale'ye yenicedeki termik santral yeniden gündeme geldi. Agonia Ovası'nın ortasında yapılmaya çalışılan bir... Kömür santrali daha 11 Ocak'ta Ankara'da bakanlıkta inceleme değerlendirme toplantısı yapılacak. Bu mesele sadece Çanakkale'nin değil tüm Türkiye'nin meselesi paylaş daha çok insanın destek vermesine yardımcı ol diyen Çanakkale temanın bu kampanyasına siz de Change.org üzerinde paylaşacağınız imzanızla destek olabilirsiniz. Perşembe gününü hayvan hakları ile ilgili bir kampanyayla bitiriyoruz. Sait Çöp. Kampanyasında okullarda çevre bilinci hayvan sevgisi ve sosyal sorumluluk dersleri istiyoruz diyor ve ekliyor. Medeni bir toplum olabilmenin en büyük bileşeni doğaya ve hayvanlara ve diğer insanlara duyulan sevgi ve saygıdır. Söz konusu değerlerin insanlara kazandırılması için okullarda örtük program adı verilen bir mekanizma işletilmektedir. Bu kesinlikle yeterli değildir. Söz gelimi bir öğrencinin sokak hayvanlarıyla duygusal bir bağ kurabilmesi için ona hayvanları sevmeliyiz demek ve panoya hayvan resimleri asmak, Farkındalık yaratmaktan öteye gitmez. Bu bağın kurulması için öğrencinin sokakta üşüyen hayvanlara yiyecek vermesi ve bu yardımın onlarda oluşturduğu mutluluğu gözlemlemesi gerekmektedir. Bu amaçla örneğin hayvan sevgisi dersi kapsamında öğrencilerin hayvan barınaklarına götürülmesi hem öğrencinin sevgi ve paylaşma duygularını geliştirecek hem de yaşamak için bizlere ihtiyaç duyan hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacaktır. Yine bir başka örnek olarak öğrencilerin sosyal sorumluluk dersi kapsamında huzur evlerine götürülmesi yaşlı ve genç arasındaki iletişimi kuvvetlendirecek, öğrencilerin empati kurma yeteneklerini geliştirecek ve yaşlılarımıza saygı noktasında yaşadığımız sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır. Yine benzer bir örnek olarak aynı ders kapsamında öğrencilerimiz engelli vatandaşlarımızı ziyaret edebilir, çevre birinci ders kapsamında öğrencilerimiz ağaç dikebilir, dikilen ağaçları sulayabilir, çevre temizliği gerçekleştirebilir Benzer örnekler bu şekilde arttırılabilir. Net bir öngörüyle bu tür eğitimin suç oranlarını düşüreceği, şiddeti önleyeceği, nefret iklimini ortadan kaldıracağı ve sağlıklı bir toplumun oluşmasını sağlayacağı da açıktır. Eğitimin amacı yalnızca öğrencilerin maksimum performans seslerinden yüksek puanlar hedef etmesi değildir. Uygar bir toplum hedefine ancak ve ancak bu tür dersleri içeren bir eğitim planlamasıyla ulaşmak mümkün olacaktır.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 Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Müzik Hazırlayan Müslüman Ulgar Özeskın. Açık Radyo program destekçisi olun.